Nereye doğru? Cengiz Aktar'la Geleceğe Bakışlar Günaydın Cengiz, merhabalar. Ömer günaydın, Özdeş günaydın. Günaydın. Andre günaydın. Bu 20 Ocak 2025 herhalde bir milat insanlığı, beşeriyetin tarihinde. Evet. Milat doğum demektir malum. Ee, yani bir kötü bir milat e, olarak tecelli edecek öyle gözüküyor. Ben buna brutalizm diyorum. Yani brutalizm çağı. Yani kaba kuvvet her bakımdan. Zorbalık çağı. Evet evet, evet brutalizm. Yani bu, bu bir <gülüyor> mimari e, e, trendi eğilimdi vakti zamanında 1950'lerde falan. Fakat artık yani siyaseti tanımlamak için herhalde dünyadaki siyaseti hatta tanımlamak için pek uygun geldi. Yani başka terimler de kullanmak mümkün. Yani işte birkaç sene öncesine kadar e, kimi ülkeyi faşist diye tanımladığında aman canım abartma falan diyordu insanlar. <gülüyor> al işte faşist internasyonel yani eskiden sosyalist internasyonel vardı komünist internasyonel vardı malum şimdi de faşist internasyonel ile e, cebelleşeceğiz öyle gözüküyor e, gerici internasyonel de deniyor fena <gülüyor> değil ama yani bence faşist daha uygun gerici çok yumuşak kalıyor özdeş ya. yani, baksana herif e, zig hayl yapıyor ya zig hayl yani Zik. Böyle yapmadığını söylüyor kendisi. Aa, Gördünüz mü son paylaşımını? Bir şeyi. Gördüm. E, Obama'dan Gördüm. tutun da işte Hillary Clinton'a kadar konuşmalarında, Hı. işte ko konuşma yaparken bir ellerini kaldırdıkları fotoğrafları koymuş. Bakın onlar da yapıyordu Geç, Geçmiş olsun tabi. O <gülüyor> yani anlayan anladı da. Evet. Riki yani bir de böyle canı gönülden yaptı biliyorsun damardan yani. İron evet, evet. masdan bahsediyoruz Trump'ın. Yaratığından. <gülüyor> Yaratığın yaratı. Evet. Yaratık bunlar ya. Bunlar hakikaten bir, yani çok tuhaf. Hiç böyle böyle bir şey görülmedi görülmedi tarihte. Yani, yani bunlar ellerindeki gücü hesaplayınca şimdi e, ama şöyle bir şey var tabii özdeş. Yani şimdi bir, bir adam diyor ya işte ben yapmadım o da yapıyordu şudur budur falan. Şimdi ona inanmaya hazır o kadar çok insan var ki dünya Sorun o. Yani gerçeğe inanmak istemeyen ve aksine gerçek dışı olan her şeye inanmaya hazır teşne milyarlarca insan var. Milyon değil. Yani böyle bir dünya. Şimdi gelelim biraz daha ayrıntıya. Dış politika konusunda hemen işte bir iki KHK imzaladı. Bunlar KHK yani kanun hükmünde kararname yani işte Başkanlık e, emri. <gülüyor> Başkanlık kararnamesi. Evet öyle de biz de KHK, öyle. Yani, ya, Tütürçesi KHK işte aynı şey. Yani, kanun hükmünde kararname. Ee, Dünya Sağlık Örgütü'nden çıktı. Ee, Paris iklim Anlaşması'ndan çıktı. Zaten alelacele. Ee, i̇kinci defa evet. Evet ikinci defa. Ee, Birleşmiş Milletler'den herhalde çıkmayacak. Orayı kullanacaklar. Bu herhalde şahsi politika telefon diplomasisine yönelecek herhalde. Yani bu bütün sistemi, bürokrasiyi yani State Department bürokrasisini tamamen marjinalize edip kendi bildiğini okuyacak işte etrafındaki birkaç kişiyle. Yani çok <gülüyor> ne diyeyim yani heyecanlı demek doğru değil ama abuk sabuk günler bekliyor yani. İşte yeni versiyonu yani Amerika'nın, şimdilik Amerika'nın belki de bütün dünyanın yeni versiyonu olabilir. Versiyon kaç bilmiyoruz henüz. <gülüyor> NATO'nun geleceğiyle ilgili bir, bir bir soru geldi. Bir muhabirden gördünüz mü onu? Bu taktı ya %5'e çıkartacaksınız savunma harcamalarını diye. Öyle evet. değil mi? %2'yi e çıkardı şimdi. Öyle evet. mi? Öyle, evet, evet. diyor ki muhabir e, ama diyor İspanya diyor e, %5'in altında harcıyor diyor. E, neyse 2 5 önemli değil. E, çok düşük değil <gülüyor> çok, mi? Diyor. Çok önemli bir fark. Şey ya, dinle dinle. Şimdi tamam. hikaye o değil. E, dinle şimdi <gülüyor> adam diyor ki ha diyor biliyorum diyor onlar BRICS ülkesi değil mi o diyor. <gülüyor> Ondan sonra işler. yok yok ya e, muhabir anlamıyor ne diyor ona ya BRICS ülkesi işte sen BRICS'in ne olduğunu bilmiyor musun diyor bir de muhabiri azarlıyor. O, eğer <gülüyor> Amerika, diyor. Amerika'da başvursun. Bunlar diyor e, böyle yüzde beşe falan çıkarmazlarsa diyor savunma bütçelerini yüzde yüzde yüz vergiyi çakarız diyor. Sevgilerine bakar mısın ya yani? <gülüyor> Neyse yani bu, bu, e, bu kepazeli e, daha çok konuşacağız. Maalesef daha çok konuşacağız. Yani ömrümüzün geriye kalan kısmı bu zır deliliklerle uğraşmakla geçecek. Ve en vahimi de herhalde bu her cümerç içerisinde iklim felaketi tamamen arka plana düşecek. Yani benim en büyük endişem bu. Çünkü o hiç dikkat ederseniz hiç konuşulmuyor Yani Kaliforniya'daki yangında da konuşulmadı. Şimdi de konuşulmuyor. Hiç konuşulmayacak. Adam kaya gazı çıkartın diyor ya. Her yer Hı. kaya gazı çıkartın diyor. Grönland'dan fosil yakıt çıkartacağız diyor. Yani e, yani böyle evet yani welcome to hell ya Evet bir şeyi de ilave ettiğimizinle yani Birleşmiş Milletler'den çıkmıyor herhalde deyip dedin. Hı. O konuda da ilginç bir şey var Elize Stefanik'i evet, evet. temsilcisi, büyük Büyükelçisi olarak. O da Stefanik tabii bizim de daha önce de değindiğimiz gibi İsrail'in batı şehri ya da zaten Tevrat'tan gelen kutsal kitaptan, kitabı mukaddesten gelen hakları olduğunu savunan birisi. Tabii, tabii tabii canım yani şeyin önünü açacak e, o mesajı aldı Netanyahu zaten yani bu, bu, Batı Şeria'nın ve işgal altındaki toprakların e, ilhakının kapısı açılacak korkarım ve e, zaten sabah akşam orayı vuruyor yani olur olmaz bir evet. nedeni yok yani. Şadece işte o insanları orada e, neresi, e, ne, rahatsız etmek hafif kalıyor tabii öldürüyor, e, taciz ediyor sabahtan akşama kadar. iş oraya doğru gidiyor evet Gazze'den sonra. Evet, evet. hayırlıtı diyelim. Yani Terör, mücadele. diyelim. Evet, o, terörle mücadele yapıyoruz diyorlar. Aa tabii canım tabii. Yani evet. benim gibi düşünmeyen herkes terörist zaten. Demir duvar operasyonu yani diyormuş terörle mücadele olarak. Evet, Batı Şeria'da böyle. Şimdi bu Elon Musk'ın o e, Zig Hail'inden sonra e, yani iş ortada artık tüy dikti. Zaten e, bu X Twitter'la ilgili bir e, bayağı bir rahatsızlık vardı malum dünyada, Avrupa'da özellikle. Şimdi Fransa'da <gülüyor> bu ulusal araştırma e, e, merkezinin e, sen E, mühendislerinin e, kotardığı bir git x diye bir e, yazılım e, çıktı. E, i̇lk toplantılarını 20 Ocak 2025'te yaptılar. yani Bu şeyle işte magalan saatiyle yani Amerika saatiyle yani bir sembolik e, olabilmesi için dünya kadar insan Twitter'ı o sayede terk etti ama devam ediyor. Bu mühendislerinin e, <gülüyor> Britanya'daki Exodus'un aynısı. Ama bu e, yazılım gayet iyi. Bir yazılım Almanca, Arapça, İngi Çince, İngilizce, İspanyolca ve İtalyanca e, olarak e, mevcut. Onu geçerim şimdi e, şeye, e, size. E, açık siteye de koyarız. Bu tamamen e, bir, bir e, halk girişimi bu. Yani, bir bir Ve işte SNRS de birlikte kotarılmış. Yani bir, bir siyasi şey yok. Bir, bir itiraz yani itiraz var da bir, bir, bir, bir, yani herhangi bir partiye falan bağlı değil. Ve çok çok da etkin. Çünkü şeyini taşıyor. Yani takipçilerini ve takip ettiklerini taşıyor. Yeni gireceğin platforma yani Blue Sky veya Mastodon yani hepsini taşımıyor ama en azından haber veriyor onlara. Senin yeni Twitter'ı terk ettiğini ve Blue Sky'a geçtiğini Avrupa'da sadece Fransa'da değil pek çok Avrupa ülkesinde özellikle kamu kuruluşları medya kuruluşları falan harıl harıl E, bu bunu kullanarak e, Twitter'ı terk ediyorlar. E, Yavuz Baydar'ın da bununla ilgili bir tweeti var. E, ona da bakılabilir. E, epey onda da bilgi var. E, Kit X adı yani e, X'ten çık. Yani X'i terk et. et. Evet. Exodus gibi senin. Evet. Evet, Exodus. Ben George Mambion'un yazdıkları sayesinde haberim oldu. Exodus adını koyan da kendisi midir yoksa benimse diye bir ismi bilmiyorum ama çok, çok uygun, uygun tabii. Uygun tabii, tabii. Tam üstün içinde X var hem de. <gülüyor> evet. evet. Ee, böyle bir tepki. Herhalde bunun arkası gelecektir. Öyle gözüküyor. Ee, çünkü e, Elon Musk Yani Twitter'ı özellikle Twitter'ı tamamen bu kendi e, siyasi projesi için kullanır hale geldi. Ve bu artarak sürecek herhalde. E, e, Valla ama Elon Musk üzerine daha kötü bir haber var. Yani beklenti var henüz gerçekleşmedi ama bu Amerika'da TikTok'un yasaklanıp yasaklanmaması vardı. Musk almak için e, başvurmuş. Hı. Yani almaya çalışıyormuş. Hı. Bu şimdi... Bu X, diyorlar, e, değil mi? evet X platformu görece artık aslında genç bir neslin çok kullanmadığı evet. daha böyle haberleri takip etmek evet. daha politik bir kesimin takip, takip ettiği bir yer TikTok öyle değil ama TikTok değil, ciddi, değil. genç bir nüfus arasından takip ediyor artık seçim sonuçlarına da belirleyebilecek kadar öne çıktığından söz ediliyordu ona el atmış Musk evet evet evet 140 milyar değil mi? Ee, şu an hatırlayamıyorum. Öyle bir, öyle ama ama mask için bir şey değil yani. Tabii canım ne olacak? Oraya, oraya geldik zaten tam e, üstüne bastın. Şimdi Oxfam raporu çıktı. Oxfam'ın hmm. e, yani Britanya'yı e, Oxfam'ın... Yani, Yardım kuruluşu evet. Evet. Yani, bir, bir sivil toplum kuruluşu. Takers not makers diye başlıklı bir rapor alanlar veya çalanlar nasıl isterseniz yapanlar değil raporun adı takers not makers milyarderlerle ilgili bir rapor bu <gülüyor> pardon <gülüyor> 2024'te servetleri 2 trilyoncuk artmış 2 trilyoncuk <gülüyor> Kıbrıs Türk Türkçesi ile konuşayım. E, milyarder servetinin yüzde otuz altısı miras yoluyla e, ediniliyormuş Ömer var mı sende böyle bir şey yok değil mi miras mı yok <gülüyor> e, ve yüzde on sekizinin de Amazon gibi kurumsal devlerin biriktirdiği tekel gücünden kaynaklandığını söylüyor rapor çok iyi bir rapor bakmak lazım takers not makers Türkçesi yok eee 30 yaşın altındaki her milyarder servetini miras yoluyla edinmiştir diyor. Tabi sonrada mantıklı bir, bir çıkarım. Ee, milyarder servetinin çoğu kazanılmamıştır. Alınmıştır. Yani yüzde yani şöyle bir genel tabloya bakınca servet bu, bu devasa e, servetin yüzde ya miras ya kayırmacılık ya da yolsuzluktan veya teker gücünden ya yani şirketin söz konusu şirketin teker gücünden geliyor diyor. E, bu e, bu felaket çünkü bu yani bu çünkü e, birincisi kötüye kullanıyorlar işte örnek ortada az önce konuşuyorduk Elon Musk denen yaratık e, iki e, vergi vermiyorlar ve o vergi e, yani o vergi kaçırılmış bir, bir, bir yani ha, ahaliden, halktan, halklardan, toplumlardan kaçırılmış kaynaklar demek. Vergi vermiyorlar doğruduruz. Ve yoksulluk ve açlık Tabii. hatta kıtlık hat safhada yayılmaktayken Değil özellikle mi? Afrika'da Başta Afrika olmak üzere, ülkeleri olmak üzere. Şimdi Oxfam'ın çağrısı var ama yani yeni de değil tabii. Bu tip çağrılar çok var ama yeniliyor, tekrar ediyor. Hükümetleri vergi cennetlerini kaldırmaya çağırıyor bir kere. Yani vergi cennetleri diye böyle bir yerler var biliyorsunuz. Bir kuruş vergi verilmiyor yalnız paranı orada tutuyorsun. Bu, bu ultra zenginlerin miraslarına hatırı sayılır bir vergi koy diyor. Ve CEO'ların işte yani bu şirketlerin yöneticilerinin maaşlarını sınırla diyor ve güneyden kuzeye servet akışını sona erdirmek için ekonomik olarak zorda olan ülkelere borç affı getir diyor yani bu eskiden yapılırdı artık hiç yapılmıyor yani bunun başında Birleşmiş Milletler kuruluşları ve OECD gibi kuruluşlar çekerdi borç affı çünkü ödemeleri mümkün değil yani o ülkelerin o borçlarını ee, çağrının önemli bir bölümü de bu yani önemli bir noktası hususu da bu ee, yani toplamda bugünün aşırı servet yoğunlaşması seviyesi liyakate falan değil ee, sadece işte bu yani, kısmete şansa yani, o ailede doğuyorsan <gülüyor> zengin oluyorsun yani Dolayısıyla bunlar üreten falan değil alan kişiler yani işte çalan veya alan veya çalan aslında çalan bence daha uygun. Şimdi <gülüyor> bu vergilendirme meselesine gelelim iki dakika isterseniz. E, IMF'nin bir raporu var e, birkaç sene önce çıkmış e, ama hala geçerli. E, büyük şirketler tarafından ödenmeyen meşru vergileri istemek. Yani sadece bir, yani bugün bu o verilmeyen vergileri istemek dünyanın 3000 bin milyar servetini yılda yüzde iki oranında e, ve buna ilaveten serveti bir milyon dolara aşan 23 milyon kadar e, dünyalının da daha düşük oranda vergilendirmesiyle yılda bin milyar yani bir trilyon dolar devletlerin Yani kamusal harcamalar için kullanımından sunulabilecektir diyor IMF'e. Evet. Sadece Merab verilmeyen vergiler yani meşru vergiler. Yükte evet. iki oranında. Ee, ve uygulanabilirse kısa sürede yılda iki veya e, üç trilyon dolarlık bir toplama ulaşılabileceği. Ve bunları bunun sadece e, kamusal harcamalara vakfedilebileceğini söylüyor. IMF söylüyordu buna. Yani evet. Ben... çok ilginç yani şeyi de söyleyelim. bu tam da Davos'ta yine dünyanın en zengin CEO'larının gittiği yıllık dünya Ekonomi ekonomi forumu toplantısına da denk gelmiş denk getirmişler bu raporu Oxfam. Oxfam raporu evet. Evet çok ilginç yani saat 5.7 Milyar günde servet oluyor, artıyor yani, evet tabii artıyor yani. ve bu yani dakikaya bölünce 3-4 milyona geliyor dakikada saniyede 66 bin salise de bir dolar. Ben hesap şimdi, ettim. Ömer <gülüyor> vallahi evet pek ilgilisin bu konuyla bakıyorum fakat e, burada da, mesele ya. Çare bu adamların ellerindeki paraları almak değil tabii yani böyle bir şey mümkün değil çünkü ee, ama vergilendirmek yani çare o ama vergilendirmiyorlar vergilendiremiyorlar. Şimdi Ağustos ayında geçtiğimiz Ağustos'ta Birleşmiş Milletler'in bir girişimi UN Global Tax Convention yani küresel vergi sözleşmesi diye bir metin var böyle bir metin var. Ön komitede, bir ön komitede konuşuldu bu karar tasarısı. Oylandı hatta. Avustralya, Kanada, İsrail, Japonya, Yeni Zelanda, Kore, Britanya ve tabii Amerika Birleşik Devletleri karşı oy kullandılar. Geriye kalan zenginler de çekimser kaldı. Ve yani son derece e, selim ve zararsız yani ilk adım olarak sayılabilecek bir girişim bu. UN Global Tax Convention adı küresel vergi sözleşmemiz Geçmedi öyle kaldı bir yerde duruyor yani. E, orada Ama... yüzde kaç öngörülüyordu biliyor musunuz? Yok yok bir rakam vermiyordu. Çünkü, çünkü bir yer uluslararası zirvelerde yüzde on beşten söz, söz ediliyordu. Yok, Ancak var... bu dünyanın her yerinde uygulanması hmm. yani şu anda işte e, vergi cennetleri falan var ya bunları Tabii. da ortadan kaldırmak üzere her yerde yüzde on beş olsun refah evet. ver, vergisi diye ama ö, ö, onun durumunu merak ettim de yani e, ya bırak yüzde on beşi yüzde iki işte onun için o rakam veriyor evet. tekrar edeyim yani üç bin milyarder var bunların servetine yüzde yılda yüzde iki oranında vergi koysan yılda Bir trilyonluk vergi kaynağı diyor. <gülüyor> bu kadar basit. Yani bir, bir muazzam bir rakam ya Bu tamamen devletlerin yani kamu harcamaları için vergine yarar, ona yarar. Yani. Vergi değil algı bu. Yani öyle Öyle öyle <gülüyor> ver, algı. Allah, öyle. Algı. Allahı öyle. Çok ilginç bir durum var yani. Çok ciddi bir başka rakam da var o da milyarderlerin trilyonerlerin sayısının da çok kısa bir zamanda art, eskiden hesaplananın iki katı hızla artacakmış. 2035'e değil 2030'a kadar beş yıl içinde trilyonerler de olacakmış. Tabi tabi yani bu sürdürülebilir mi belli değil tabi. Yani bu, bu, bu çünkü isyana işaret ediyor. Yani küresel bir isyana işaret ediyor. Kölelerin isyanına mı? Öyle tabii. tabii. Bakalım. Tabii. Evet. Başka, başka başka hiçbir şey yok. Bunun gidişatı o yani. Tek, tek tek gidişat o. Yani bu nereye kadar. Hatta o Trump'a oy verenler de buna dahil tabii. Evet. Evet. Geç, son beş dakikamızda bu Suriye meselesine isterseniz hı hı. E, Suriye orada duruyor e, şu, e, şu, çok yoğun bir görüşme trafiği var e, görüşme ve toplantı trafiği tabi e, yani toplantılardan bahsettik işte bir Romada toplantı oldu e, ikili toplantılar oluyor yani yeni yönetim Yani Şam'daki yeni yönetim sürekli seyahat ediyor. Galiba e, Ankara'ya da geldiler. Dışişleri Bakanı seviyesinde ama. Ahmet Şara değil. E, Türkiye'de iyi bilen bir bakan o. Dışişleri Bakanı. İşte e, yani gönlünü almak üzere e, yöneticilerin bir ikiye Türkiye'ye e, kulağa hoş gelecek şeyler söyledi. Ama e, mıntıkada öyle Cereyan etmiyor tabii. Orada dört tane batılı ülke... Üç tane de bölge ülkesi tamamen işin içinde ve Türkiye biraz tek başına kalmış durumda bu görüşme ve toplantı trafiği içerisinde. Dört batılı ülke Almanya, Amerika Birleşik Devletleri, Britanya ve Fransa. Almanya bak nereden çıktı diyecek ama Almanya'da tabii dünya kadar yani hatırı sayılır sayıda Suriye var biliyorsunuz. Merkel döneminden Almanya, ABD, Britanya ve Fransa. Buna ilaveten üç bölge ülkesi, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan Krallığı ve Katar tabii her zaman onlar da işin içinde ve bunlar yani çok yönlü bir, bir faaliyet ama faaliyetin gözle görülür kulakla duyulur bir bölümü. Ee, Suriyeli Kürtlerle yeni yönetimi e, bir araya getirmek. Bunun için bayağı bir çaba sarf ediliyor. Ee, yani e, o Kuzey Doğu e, Suriye e, Özerk Yönetimi diye bir e, yani kimsenin tanımadığı bir yapı var ama öyle bir yapı var. E, merkezi de Kamışlı. Kamuşlu ile Şam arasında epey bir trafik var. Kamuşlu ile Erbil arasında da bir trafik oldu biliyorsunuz yakın zamanda. Bu e, Amerikalılar helikopterleriyle e, oradaki e, yani e, oranın yöneticilerini Erbil'e götürdüler ve Barzani ile görüştürdüler ki Barzani biliyorsunuz e, yani Iraklı e, Kürt ve Ankara'ya çok yakın bir e, isim, siyasetçi. E, bu e, yani bunun sonunda tabi amaç şey yani amaç oradaki e, yapıyı işte bu söz, söz konusu adını ettim Kuzey Doğu Suriye'deki yapıları e, yeni yönetime e, yeni yönetimle bir e, bütünleştirmek e, nasıl yani, he, yani hem siyasi hem e, askeri anlamda böyle bir çalışma var bakalım nereye varacak ama orada silahlar genel anlamında Suriye'de sustu biliyorsunuz bir tek İsrail'in o işgal etmeye çalıştığı hala Kuneitra yani Golan tepelerinin aşağısı Ova'daki yerler var Orada bir, bir askeri faaliyet var bir de e, yukarıda yani Türkiye sınırında da sınır civarında da askeri faaliyet devam ediyor. Ülkenin adı muhtemelen değişiyor sadece Suriye Cumhuriyeti olarak kalıyor. E, çünkü bu Kürt nüfus e, Türkiye'de e, yani pek bilinmeyen öyle diyelim e, bu. Osmanlı Bakiyesi bir nüfus biliyorsunuz. O, orada sınır çizilince o sınırda e, e, işte Berlin, e, bir, bir, Bizans, Bağdat, Basra yani 4B tabir edilen Almanların inşa ettiği tren yolunu biliyorsunuz ya oradan geçiyor. Ba Basra-Bağdat evet. Evet tabidir Basra-Bağdat ama o 4B'dir o. Yani evet. Bizans, Bağdat, Basra'dır. <gülüyor> Ee, ...o şeyden geçer... ...Suriye sınırından geçer... ...Kobani'de o Bane... ...Kobani diye şimdi konuşuluyor ya... O evet. o ban, ban yani... Ban, şey, ...Yol, otoyol tren. yani... ...Tren, tren... ...Kobani, tren... tren. Evet. Bane, tren, tren ...Orası merkez tabii... Evet. ...ondan sonra ve e, bir sınır çizmek gerekiyor... ...çünkü Suriye ile Türkiye arasında... ...doğal sınır yok... Ee, dümdüz orası ee, ve o sınırı yani Mustafa Kemal'in de tabii dahliyle o sınır e, Fransızlarla konuşurken e, 1920'lerde e, sınırı işte bir yerden geçirmek lazım. En makulü de oradan geçen tren yolu yani. O tren yolunun güneyinde kalanlar da işte bugünkü e, Suriye Kürtleri hepsi akraba Türkiye'deki Kürtlerle. Ee, aynı dili konuşuyorlar ee, çoğu Türkçe bilir zaten fakat bunlar e, su, e, bağımsız Suriye'de tanınmadığı tanınmayan bir, a, bir halk ee, nüfusları da iki buçuk üç milyon civarında falan yani öyle, öyle Türkiye'deki kadar değil ee, ve e, onların tanınması e, şimdi söz konusu. Şam tarafından ilk defa böyle bir şey olacak. Beşar Esad ve Baz yönetimi döneminde haymat lostu bunlar. Yani Vatansız. Vatansızdı evet. Vatansızdı fakat şimdi işte Suriye Cumhuriyeti olarak Suriye Arap Cumhuriyeti'nden Suriye Cumhuriyeti olarak değişirse eğer ismi tabii farklı bir mecraya girilmiş olacak. Ee, bu arada e, oradan gelen, yani Kamışlı'dan gelen muhataplarıyla Ahmet Şar'a Kürtçe konuşmuş mesela. İlginç bu da. <gülüyor> evet ilginç. Yani evet. bunu aslında e, hmm. oldukça önemli gelişmeler olabilir, takip edeceğiz ama maalesef süreyi bitirdik. Dur, ben bir haberdarım sürenin bittiğinden. Ama e, müzik çalacak zamanımız kalmadı. Aa <gülüyor> <Ya>, olmaz. <gülüyor> Niye? Amerika ile ilgili güzel bir parça. Yani... Ama sü süre bitti <gülüyor> Ama birazını dinleyelim istersen. Bu son durumda e yani. Steve Earle'ün şarkılarına yer veriyoruz. 70 yaşına geldi. Önde gelen rock country ve folk şarkıcılarından birisi ve kendisi savaş karşıtı barış aktivisti Steve Earle. Güzel bir şarkı yapmıştı. America verse, Version 6.0. Yani <gülüyor> yapabileceğim 6. versiyon yapabileceğimizin en iyisi diye ve bir bak şeyine yani Wall Street'ten de bahsediyor, her şeyden bahsediyor. <gülüyor> Çevirecek zamanımız da kalmadı maalesef ama bu. Seni bilmem ama ben bu küresel ısınma meselesinden hoşlanıyorum. Öyle diyeyim sana diyor. <gülüyor> <gülüyor> Şarkının son cümlelerinden biri o. Derhal dinliyorum. Bir, bir lokma çalacaksınız inşallah. Evet çalacağız birazcık. Peki hayırlı günler. Hadi görüşmek, üzere. Şey, görüşmek üzere. Görüşmek üzere.